Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz salih saliha kadın ilgili hadis ı şerifler. kadınlar demek, Allah katında hayırlı kadın anlamına geliyor. had birinci başladı inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Erbeun dör şeva'dırı ki bir kimse bu dört şeye kavuşursa, sahip olursa bu kişinin hem dünya hem ahiret mutlularına aramet olmuş oluyor. Nedir bunlar? En yükü ne zevcetühü? Bir kimsenin erkeğinin zevcisi hanımı. Kadının da kodası. Eğer salih saliha olurlarsa o kişi dinin yarısını katetmiş oluyor Demek ki bir erkek saliha bir hanıma sahip olursa bir kadın da salih bir kocaya sahip olursa dinin yarısını elhamdülillah katetmiş oluyor. Birinci özellik bu. Dört özellik vardı. Kişinin mutluluğundan ve evladühü ebraren. Ve kişinin de evlatları da eğer hayırlı olurlarsa evlatları da. Bazen aile, eşler uyumlu oluyorlar. Ve salih salih oluyorlar. Fakat Allah korusun evladın biri hayırlı oluyor. Tabii dünyayı onlara, cennete çirme Demek ki bu kadar muazzam bir şey sonra bir kimsenin evladı hayli olunca o ana baba hem dünyada hem kabrinde ondan faydalanıyor e namaz bir çocuk ufak çocuk bile olsa namazını okuyor bu çocuk Rabbenahu Firli Veli Valideyi okuyor mu? Okuyor. ne diyor? Ey beni Rabbim, beni affeyle. Valideynimi, annemi, affeyle diye dua edeydi Allah-u Bir insanın çocuğu ister 5 yaşında olsun, 10 yaşında olsun. çünkü bunu okuyorsa namazlarında oluyor, günde 5 vakit namazında o kişi ebeveynle dua etmiş oluyor. Onun annesi ve babası mezarada olsa onu dua edip elhamdülillah. İkincisi bu. Dört özelliği. Üçüncüsü وَخُلَطَاهُ صَالِحِينَ Bir de kişinin görüşü kimseler de salih kişiler olurlarsa kadın olsun, erkek olsun kişinin görüşü insanları tabi iş icabı, işte komşu icabı kısa görüşmeler bunun dışında kalıyor. Ama gidip gelme e, samimi olduğu kişiler kişinin eğer salihler olurlarsa bu da insanın bu toramak olmuş oluyor. Özellikle hanımlar çok seçmeye gerekiyor görüşü kimseleri. Çünkü çocuk küçükken anesine haber gezmeye gidiyor. Bir söz vardır ana dili diye bakınız. Ana dili. Baba dili yok. Ana dili. Sorular Ana ne derler? Yani çocuk konuşmanı size öğreniyor Çocuk ahlakı annesinden alıyor. E bir kadın e görüşüyor, e boşça konuşuyorsa, müzikler şunlar, bunlar haram işleniyorsa çocuk bunu öğreniyor. Onun da ana dili, ana okulu olmuş Allah korusun. Dördüncü özelliği ve iki yönlü fi belediye. Bir de kişinin rızkı kendi beldesinde olsa, başsa rızkı uzakta oluyor. Ki mecbur kalıyor kişi gidip çalışmak oralara. Demek ki bir insanın erkeğin hanımın da eşleri salih salih olurlarsa, evlatları hayırlı olurlarsa, görüşçüğü kimseler samimi kişiler Bunlar da Allah katında iyi insanlarsa bir de kişi uzağa gitme mecbur kalmıyorsa rızkı belirseyiyse demek ki bu dört şey insanın dünya mutluluğun bir işaret olmuş oluyor. İkinci yalışa geçiririm inşallah. Bugün konumuz daha ağırlıklı kadınla ilgili inşallah. Rüyü Aleyhisselam Hazretleri bir kadın beş hareket namazını güzelce kıldığı zaman. Tabi erkek buna göre ama bugün konu hanımlar olduğu için. O hadisi okuyorum. Bir hanım, bir kadın günlü beş hareket namazını vaktinde güzelce kıldığı zaman. Bakın nereden bakarsa bakalım imandan sonra her şeyin başlangıcı, girişi mutlaka namazla başladı. Yani namazsız olmuyor. Bazı kişiler haşa namazı hafif alıyorlar. Şişi şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, sayıyor, sayıyor. O zaman kendi kendine diyor. Demek ki bir kadın öncelikle beş vakit namazını vaktinde Birleşik kalarsa ve samet şehreha ve oruç ayında yani da orucunu tutarsa, hafızat fercaha. ve bedenini de haramdan sakınır korursa. E kadın namaz kılıyor elhamdülillah ama hatta oruç tutuyor, e beden haramdan sakınamıyor. Tabii namazı boşuna gitmiyor azıca mahtemiz. Yani bunu iyi burada belleyelim. Mahşerdeki hesap her birinin bölümü ayrı ayrı olacak. Namazın hesabı ayrı. Orucun hesabı ayrı. Örtünmenin hesabı ayrı olacak. Olacak bunlar da. Demek ki bir hanım, bir kadın, kız inşallah bir de kendini haramdan korursa tabi ziradan, fuhuştan korursa, bedenini de örtür ötünürse ve <gülüyor> etaat be'leha, bir de kocasına evliyse, itaat ederse, evli değilse, tabi ana baba var. Ana baba var. Bir kadın evlenmeden sonra, öncelikle kocası önce görüyor. Mesela annesi bir şey diyor, babası bir şey diyor, ama karısı bir şey söylüyorsa, öncelikle hak, kocan hak olmuş oluyor. İşte bir kadın, demek ki beş hareket namazını vaktinde güzel kılarsa, dinişli olarak, isteyerek, kıraatını güzel yapak kılarsa, orucunu yuttarsa, ve mutlaka yerde bedenini de sakınırsa, korunursa, evli ise, bir de eşine, korasına ithafta ederse, peki bu itaat sınırsız mı? Her dedi olacak mı? Tabi hiçbir şeyin sınırsız diye bir şey yok muhtemelen. Eğer bir kadının eşi, korası, Allah'ın emine zıtt ters bir şey em ederse, bunu yapmama gerekiyor. Hadis-i bu konu çok olarak Allah isyanla kulağa itaat edilmez. Demek ki bir kızın annesi babası olsun, evliyse eşi olsun, mesela başlatırmak istemiyor. Baş açacaksın diyor. Açmayacak. Açmayacak başını. E, namaz kılma diyor. Kılacak muhteremler. Demek ki eşinin de ancak meşru emirlerine itaat gerekiyor. Bir anam bunları yaparsa tekrarlayın inşallah beş vakit namazını vaktinde güzel kılarsa Ramazan ayının orucunu tutarsa güzelce bedenini örtünürse kendini haramdan kurursa evli ise de ta derste. Hıla o kadına denilecek mahşerde. Rüdühul cennete min ayye bu cenneti şiydi. bir gir. İşinin kapına giredirecek. Cennetin 8 kapısı var. Her kapıdan başka bir grup girecek orada. Bu kadar böyle diyecek melekler. Ey hanım, hayatın sen dirediğin kapıdan direğe gir deneyecek alacağım Ademiz. Bakınız, İslam'da kadına daha koyun tanımış, İslam tanımış. Yani bir kadının fazla ibadet yapamasa bile kadın, fazla namaz kılamıyor, fazla oruçlamıyor, fazla şunu, fazla bunu yapamıyorsa, yapamıyorsa bile, demek ki bir kadın şu temel görün yaparsa, yaparsa, başvekit namaz. Ondan sonra orucu ramadar orucunda bedenimize sakınacak. Kimse namerimleri onunla sakınacak. sesini sakınacak. Evliyesi eşit atecek. Kadını yaptı mı kadını yeterli olur. Yeterli oluyor. O kadın işte mahşe ve güneğinde denilecek. Ey hanım filan hanım filanım ismine tabi Sencekler buna özel olarak istediğin kapıdan girebilirsincekler böyle. Cihansına açık sevbilecek kendisine. <gülüyor> Üçüncü açık geçiyorum. Bülü adetleri. Ey Mem Re'etin Matet bir kadın ölse, Tabii ölecek. öyle bir kadın. Ve zevci anına raldı. Kadını öldüğü zaman o kadın iyi ise, kocası bundan razı ise, yani kadın kocası ama öyle kurtulun demiyorsun, o iyi tabi. Kadın öldü, ama ondan razı hanımdan ama, defanetin cennete, o kadın ehl-i cenneti buyur. Kadın yani ehli ehl-i cennet oluyor. Kocası ne razı ise, tabi diğer şeyler yapması gerekiyor. Şimdi bir de kadın cennette kiminde olacak? Bir cennette yeme içmeye devam edecek cennet. Cennet hayatında yeme içmeye devam edecek. Zaten eğer cennette yeme içimi olmasa cennetin bir nevi önemi kalmaz. Güzelliği kalmaz. Cennet ırmakları akacak ırmaklar, akarsan akacak. Ama su değil onlar ama. Renklere başka, tatları başka, özelliklere başka. İnsana verdiği fizik başka olacak. Meyvelere başka başka olacak. Farklı meyve olacak. Bir de cennette evlilik hayatı orada devam edecek. Cennette hiç kimse tek kalmayacak. Kimse kalmayacak. Ne erkek ne kadın tek kalmayacak hadis dördüncüye geçiyorum inşallah Hürri Aleyhisselam Hazretleri. Ey Tufi ana Şimdi bir kadının kadın hayattayken korası ölürse. Feteze ve ced badehü kadının sonra başkasına evlenirse, Elinebilir mi? bir, bir tabii. Demek bir kadın eşi vardı. geçiyordu onda, Yaşıyorlardı. Korası öldü. Kadın Ölümünden sonra bir vardır. Dört ay, on gün iddet vardır. Kadının beklenildikten sonra, eğer kadının başta evlenirse, feyye li ahri ezvaciha ezvaciha. Kadın cennete giderse ve iki koles cennete giderlerse kadın son kolesine olacak cennete olacak. Bu yüzden bu demek. Bunu Hazreti Şerif'i Ebu Darda Hazreti Tehriveti bunu bildiriyor bunu. Ee, Hazreti Ebu Darda içerisinde çok züt ne demek züht dünyada sanki mezah hayatını yaşıyor dünyada. Kendi oraya hazırlıyor dünyada. Gayet sade yaşantısı var. Gayet sade yaşantısı var kendisinin. Bu Peygamberden sonra Şam'a geldi, Şam'a yerleşti. Tabi işleri güçlere bunların, İslam'a anlatmak, işleri çalışmak. Hastalandı, baktık artık ölecek. Anadakinizi. Hanımını çağırdı. Ya ümmet derda, dedi hanımına. Gel bakalım yanına geldi. Ben senden razıyım, dedi hanımına. Ben senden razıyım. Eğer seni benden razıysan, cennette demin olmak istiyorsan, ben nasıl edemedi dedi hanımına. Ama kitabı karışamam dedi hanımına. Öyle tembetti. Öldüten sonra hasta muaviye Devlet reisi, dünyanın bugün süper gücünün başkanı, muazzam da malmış servet, hasta muaviye. Bu kadına talip oldu kadına. Ama kadın da tekfada, ilimde, ahlakta her şeyde çok üstün bir kadınmış. Öyle bir kadın, değerli kadınmış. Aslı Maviye bu kadının özelliklerini duyunca buna artık açlıkla Aslı Maviye. Tabi maviye göre hemen avucunda yani kim olsa gelir ona. Öyle bir şeyde haber gönderiyor onu evleneceğim diye, hayır diye kal, evlenmeyeceğim diye. Bana ilk seveceğim Darda böyleydi. O benden razıydı, ben daha diye. Cennette onu olmak istiyorum diye, evlenmeyeceğim, evlenmedi de asya mademiz. Ancak şimdi kadının mesela iki kocası var. Yani biri ölmüş, sonra evlenmiş. Üç de olabilir tabii. Ölmüş de, ayrılmış da olabilir. Bir şey olabilir. E bunların... <gülüyor> Hep bir cennete gidemese olmalı ne olacak? İki korezon bir girmişse olmalı olacak. Olmalı olacak. Yalnız bir şey daha var burada. Eğer dünyadayken bunlar uyumlu mutlu yaşamamışlarsa olur ya iyilik hayatı bu. Herkese bu nasıl olmaz mutluluk? Ama yuvayı bozmayın demişler. E, Çocuk gittim kalmasın demişler. Bunlar bir gayret etmişler. Böyle gitmiş dünyadayken. Ama hayatta zor geçmiş. Uyumsuz geçmiş bunlar. O zaman bundan cennette beraber olmayacaklar. Olmayacaklar. Ona göre hoşçakalığa eğlenecekler. Beşinci hasret geçiyorum inşallah. Tabi yine kadına ilgili. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Bir meretil mümineti bir mümine kadın evrardan olursa evrar birin çoğulu bir her türlü güzelliği rüstan toplayan tabi bu güzellik bedensel değil ahlak olarak imanda ibadette tekvalıkta her şeyde her güzelliği toplayan kişiye bunlara ebrarlar denir bunlara tekili bir geliyor. Bir kadın bu vasıflara sahip olursa bir kadın, İmanı kamil, ameli salih, ahlakı güzel, iyi hülyü, uyumlu, Allah'tan tam bağlı. Böyle bir kadın ki ameli sıddıkan 70 sıddık erkekten amelini daha eftal, onun gibi yata. O Demek ki kadının hayırlısı Allah katında daha hayırlı. Çünkü peygamberi doğuran yine kadın muhtemelidir. Evliyeyi doğuran yine kadın. Toplumun temeli kadın olduğu için. Demek ki bir kadın dünyada ebrarlar sınıfına girerse kadın imanı, ameli, ahlakı, görüşü kimseleri hep Allah yolunda. Bu nasıl ol belli olacak cemaatimiz? İşte bir maddi örnek vereyim. Mesela kapalı bir teneke, delinse içine bir şey almıyor bilemiyoruz. Kapalı bir teneke, bir kap. Bu kap delinirse ne akar bunun içinden? İçine ne varsa olsar bundan. Şimdi bir insanın da iş aleminde gönül aleminde insan ruhsal yönünde kişinin ne varsa o kişi konuşu zamanlar bu damlulara çıkar. İçindeki damlulara çıkar. Allah'a aşık Cedir Câli'ye. Mevla'ya aşık olmuş. Resul'a aşıkı. Allah'a yanan kişi. E boş konuşamaz ki. Adamlar. Öyle kalkar ile gülemez ki. Olamaz ki gülemez ki. Böyle. Hep Allah'ı zikreder. Faylaşan. Hep Mevla'yı zikreder. Faylaşan. İşte Demek ki tabi erkek olsun, kadın olsun, bir kimse Salih ise o kimse boş şeyle vaktini öldürmez. İki kişi bir araya geliyorlar, durmadan birbirini araştırıyorlar. Neyin nesilsin, neyin nesilsin, neyin nesilsin, Güzel ama gerekir ki bunlara fazla ortayamda. Ömrü boş aç bu ya. girdiğimiz zaman Allah bilir neyi soracak? Rabbin kim? dinin ne? Peygamberin kim? Demek ki bir kadın, böyle saliha tekfa olursa bir kadın, yetmiş sıddık erken ameline eşit sahabey karışıyor. Ama tercih de var. Ve fücürül meretil bir <gülüyor> Allah korusun, bir kadın facire olursa facire, günahkar kadın, ahlakı bozuk, güçlü başı bozuk yani topluma zarar veren bir şey toplumu sarsan bir şey olursa, kefjuri elfi facirin bin bakın bir değil mi? Bin kötü ekeğin günah kadar günahkar oluyor, topluma zarar veriyor. Hatta mesela biliyorsun alıcı maaţımız. Mesela bir mahallede bir facire yani facire bir kadın olursa bütün mahalle zarar veriyor. Topluma zarar veriyor. Yani toplumu yıkan ahlaka böyle çöktüren bakın tarihe bakalım tarihte batan devletler önce ahlaki çöküntü oluyor. Hepsine böyle şey. Önce ahlaki çöküntü oluyor Ondan sonra çöküntü, sarsıntı oluyor, deprem gibi oluyor, yani mani deprem gibi oluyor ya da çöküyorlar cemaatimiz. <gülüyor> Şimdi gelin inşallah altıncı hadis şerife. Bunda da dünyadaki en iyi kadınlar kimler? Allah'a en iyi kadınlar dünyada, günümüzde değil eski dahil en hayırlı kadınlar kimlerdir? Buyuru Aleyhisselam Hazretleri Hayr-ı Hisal Alemine Bu aleminde en hayırlı kadınlar en hayırlı kadınlar Erbev'ün dört tanesi en hayırlı. Tabii çok kadın var evli olmuş. Milyonlara geçtiğinde evli kadın vardır. Tasavvileme sayısını. Fakat İşlerinde dört kadın bunların çıktığı makama diyerek kadınlar çıkamamışlar. Tekmiyle velayet deniyor. Tekmiyle velayet diyor. Ancak ki velayet evlilik makamlarının tam ihmal eden dört kadın olmuş. Öyle olmuş ki bu kadınların durumları artık peygamberlik makamına yaklaşmışlar. Tabi olamıyor alamıyor kadınlar tabi. Erkek olmaz çalışarak olmaz. Kim bunlar? Meryem'ü binti İmran. Biri Hazreti Meryem. İmran'ın kızı, babası İmran. Annesi Hunne. Hazreti Meryem. Birincisi bu muhteremler. Döneceğim nedenle? İkincisi Ve Hatice'tü binti Hüveli. İkincisi az Hatice validemiz. Üçüncüsü Ve Fatıma bint Muhammed, evvelin kızı Fatıma. Dördüncüsü ve Asiye i̇mlev Firavun. Dördüncüsü de Firavun'un hanımı As Asiye'ye bakmıyor. Dört kadın, dünyaya gelen kadınlar içerisinde en zirveye çıkan, üst makamı çıkan dört kadın. İnşallah kısaca işler bunların hayatına bir eziteme çalışalım. Bunların başı Hazreti Meryem geliyor. Hazreti Meryem geliyor. Hazreti Meryem biliyorsunuz Hz. İsa'nın annesi. Ama Hazreti Meryem Hz. İsa annesi olduğu şu makama çıkmadı ama. Kendi gayretine makamı çıktı bu makama. Yoksa Hazreti Meryem annesi de peygamber doğurdu ama imanı kurtaramadı. Hazreti Meryem mademiz ki muhteremler bunun babası Hazreti İmran Benisal zamanında peygamber gelirkenisi kendisi. Babası çok iyi kişi babası. Annesi de Hunne isminde. O günkü sözüne göre, onlar diline göre mı geliyor. Bundan çizgülü olmuyordu. Bir gün Hazreti Hunne Etraf bakınırken bakıyor bir kuş ağzına bir şey almış gelip yuvaya geliyor. Yuvada yavru kuş varmış. Ana kuş ağzına getirip yavru kuşuna veriyor. Yine uçuyor, yine bir şey getiriyor, yine yavru kuşa bunu veriyor. Ve yavrusunu seviyor ağzında. Yani öpüyor, yavrusunu seviyor. Azle evladı olma uza kadar bunu görünce içine bir El sevgisine geliyor abimde evladım olsa da ben de ona kuşun Batı gün baksam mama versem bir şey versem de onu sevsem ama kısırmış ama olmuyormuş çocuğu aklına geliyor ama tamam ben kısırım çocuğum olmuyor ama Allah Teala deste verir mi? Verir ya. Haş Allah Teala bir şeye bağlıdır ki Mevlamız veriste verir. İçine, içinden bir dua etme isteği geliyor. Zaten duaların kabulü buna bağlı cemaatimiz. Biz genelde biraz sorarız. İşte şu işte hangi dua okuyayım? Hangi dua okuyayım? E sen ben işte okuyalım fayda etmeye gene. Neden? Duanın kabul olma bir zamanı vardır, bir zaman olarak bir de kişinin bir hali vardır. Eğer insan içinden bir dua etme ihtiyacı gelirse işte doğarsa, böyle tam samimiyetle inanarak doğarsa, işte bu nedir? Duanın kabul olma zamanıdır bu. İşten böyle işte gelince dua ediyor. O zaman da şöyle bir usul varmış çocuğu olmayanlar allah talaya Teala'ya ada Ya Rabbi, sen bana bir elat verirsen, bunun beyt makdise, yani bunu adadım diyormuşlar. Genelde bu ada yapan çocuk olurmuş, erkek olurmuş tabi. Bu kadın da İslam doğdu ya şimdi, içinden geldi, istik, samimi ihlaslı Allah dua etti, yalvardı Mevlamıza, ya Rabbi bana bir elat verirsen ben de bunu meşri aslaya iyi şimdi. Orada kalacak meşri Ve hamile, hamile kaldı. Hamile kaldı. Hamile esnasında Korasıl Asimhan bakınız Allah'ın hikmetine bakın şimdi. Kadın tabi ilk çocuğunu olarak diye getirdi. Baktı kız amaşını bu. Hep erkek olurmuş. Tabi meşri bırakacak bunu. Kız olmaz olamaz tabi. Şaşırdı. Ya Rabbi bu kız ama ya Rabbi. Meşri bunu beklemiştim. Ne beklemiştim? Aklına geldi. Allah bana bunu vermiş dedi. Çocuğunu aldı. Meşri geldi. O zaman Meşri hep abidler vardı. Yani dünyadan etmişler, İbadete meşguller. Bunlara geldi benim böyle bir adam var. Bana Rabbim kız verdi. Bunu buraya getirdim. Peki kahve dediler. Fakat her günü bunu ben alacağım diyorlar. Hazreti İmran, babası yani Haz Meryem'in değerli insan olduğu için. Yazıklar kalemleri vardı. Kamuştan. Bunu suya bıraktılar. Kimin kalem batmasa on düşecek. Hadi Zekir aleyhisselam ot düştü. Zekir Aleyhisselam da Hazreti Meryem'in eniştesi oluyor. Değilse kulesi oluyor aynı zamanda. O aldı. Bir müddet evinde baktı hanımı, Onu meşr-i getirdi. Ona özel bir oda yaptı meşr-i aksada. Yani bugün gidenler bir de der azamda meşr vardır Kudüs'te. Üstteki meşr-i ayrı. Alttaki meşr-i verdi Verden aşağı indir. Gülünce ortada solda bir oda onu yaptı. Kapısı kilitli. Zekâ Aleyhisselam ona ilim etmeye gidiyor. İşte zikretmeye gidiyor. Onu iyice götürüyor. Bir gün gitti. İyice götürdü. Kapıyı gitti. Anadolu kendisinde. İşe kuş giremez. Baktı. has Meryem daha çocuk orada. Oturuyor. Önünde mevsimsiz meyveler. Yani kış ise yaz meyveler taziyanın, dalının kopmuş daha meyveler. Zekrarsan merak ettim, sordu. Ayet-i Kerime'de bu, iman sözü <gülüyor> Ya Meryem'ı enna leki haza Meryem, nereden geldi bunlar? Kapı kilitli, kuş buraya girmez. O de mevsimsiz ama. Mevsimsiz, danı yeni kopmuş. Kalet kuyum <gülüyor> ingillah. Allah'ın da geldi bu arada. Hasime validemizin bir özel alacağı vardı. Tabii çok uzun bir şeydi zaman kalması için bunun bir özelliği de Hatice Arsam'ın doğurması oldu. Babasız doğurması oldu. Kuzey aşağı yukarı 10 km mesafede Beytül Laham diye bir kasaba. O zamanlara boş yerlerdi zamanlar. Hasime validemiz hamile kaldı. Tabu girmeyeceğim fazlara hacıvati mi? Doğum zamanında korktuğu için doğum yapacak. Gerçekten bir genç kız için korkul bir şey geçer. Kendisi hep ibadete meşgul, gece gündüz. Biz dünyayı bilmiyor. Yani kimse tanımıyor dünyada. Bir Allah Teala biliyor. Oruçlu, ibadete, geceleri, günüzler, hep ibadete kendisi. Şimdi i̇şte yıkanmaya gitmiş orada Cibrar geldi. Böyle hamile kaldı orada. Şimdi doğumu geldi. Doğum sancısı başladı. Ya Rabbi ne yapacağım? Kimin sözü şimdi? Kolusu yok. Edermemiş genç bir kız ne olacak? Çıldıracak. İşte doğuya doğru gitti. Beytül Ham denen yer var. Oraya geldi. Ardire gidemeyecek, fazla gidemeyecek. Bakti bir kuru hurma ağacı. Kurum ağaçları kurumuş artık. Kökümek artık kurumak üzere. Ağaçlar vermiyor. Yapıyor hayvan. Ağacın. Onun dibine geldi. Bir söz vardır ya. deniz yılanı sarılır diye. O da bir ağaca sarıldı. O da sarıldı. Sarıldı orada. Şüphe Keşke ölsem de. Unutup girsem. Nesem ben siya. Nesem Unutursam da kimse beni hatırlamasa. Çünkü şu doğacak ne yapacağız, neler muşüşim olacak tabi. Rahman buyurdu ana <gülüyor> ya Meryem, kurmaciğimiz sala bakayım, hüzzi iliki, kurma sala bakalım. Biz salladı. hemen yeşil yaprakları, yeşerdi, tazurma verdi ve yere. Ye ondan. Hem altında küçük bir ark. Yani dere değil de bir su akıntısı geldi. Tertemiz geldi. Buna iç. külü veşre bir melam buyurdu. Hurmadan ye, su iç. Buyurdu. Suyun içti, hurmayı yedi. Bir saatinde doldu. Orada. Sardı bir şey. Ne varsa yanında. Aldığın önünün kucağına. Ya bir şey. ne yapacağım ben? Bana soracaklar. Nereden bu çocuk? Ne cevap vereceğim ya Rabbi? Ne yapacağım ya Rabbi? Dedi ki, Rabbi sen üzülme. İnsan seni görürlerse ben oruçluyum de. Onların orucunda kişi konuşma diye yasaktı onlara. Orijiniyet etti mi? Yemek içmek yasaktı. konuşma yasaktı. Ben oruçluyum işaret et, oruçluyum diye. Çocuğu göster o konuşsun. Aldı kucağına. baklar aa bu Meryem geliyor Ama Kucağında bir çocuk. Meryem ne bu? Senin baban böyle insan değildi, anne böyle insan değil sen ne yaptın, ne oldu bu? Herkes tabii kötü yorumlaşıyor. Vela buyuruyor, feşaret ile. İşaret etti, ona sonra Ben oruç değilim, hiç konuşmadı. Nasıl bir konuşur? Konuştu. İni Abdullah diye başladı. Allah'ın kulu yemeği. Konuşmaya başladı. Ama öyle ki adı cemaatimiz, Yine inanamadılar. Yahudi millet yani. Yanamadılar. Has-i Meryem'i İsa'yı öldürmeye kalkıştılar. Has-i Meryem aldı yavrusunu Filistin'den, Kudüs'ten Mısır'a Mısır kaçtı. Mısır'a kaçtı. 10 seneden fazla Mısır'da kaldı. Gurbet elinde kaldı. Ondan sonra tekrar Fener'den oraya. İşte demek ki dört kadın var bu alemde yeni geçmiş bunun en hayırlarından biri, başta geleni Hasbariyan Validemiz. O kendi ibatili o makamı çıktı. İkincisi Hatice Hatice, Hatice, Hatice Valide muhtemindir. Hadice dalıyla bu rakibi. Biz tabi tek yapıyoruz, Hatice diyoruz aslında. Bir de H ile Hadice. Aslında. Bu da kimdir? Bu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ilk zevcisi de Hatice Türk Kübra, en büyük geliyor. Peygamberimizin diğer hanımları, Ayşe Sıdık'a hanım, validemiz bile, o da cennettik. Ama bunu bakamamış, çıkamadım. Çıkamadı böylece. Çıkamadı Neden çıkamadı azizematimiz? Hatice, validemiz, ki annemiz oluyor bizim. Kuan öyle meleğim buyuruyor. Zor günlerin kadını. Aziz Ayşe validemiz onu kısanırdı sonradan. da. Hatta şöyle bir şey var Buhari'de. Tek orası okuyayım inşallah. Peygamber'e şöyle diyor aşağıdan bir gün. Kendim yeküm fidniyi emri ötün illa Hatice. Peygamber'e madretleri Hatice Validemiz'in ölümünden sonra da Medine'de hep onalardı. Hatta bir koyun kurban falan kesti mi Bu Hatice'nin hakkı onu bir de fakir bir anlamına verirdi. Hatta Hatice var arkadaşlarını severdi. Bir gün Peygamber oturmuş yönde Aleyhisselam'a bir kadın sesi izin içeri girmeye Peygamber baktı yanına Ayşe Validemiz de, Ayşe bu hale bu. Kim hale? Hatice kız kardeşi. Sesi çok özermiş Hatice Hanım, çok özermiş. Heyecanlı birdenbire. Ya Ayşe, bu kadar hane bu. O zaman Ayşe Hanım'ın tabii, kadın değil mi tabii, bir kız sancıdan damatı da kendisini tuttu. Tuttu da, şu ayıdı, kendim yekün Fiddin'e emretiyle Hatice, ya Resulallah, bu dünyada Hatice'den başka kadın yok mu? Hep onu alıyorsun. Dedi. Fekûl Aleyhisselam. Tevcih etmedi. İnne kânet ve kânet. Başta sefere gelmez. Ha bir ayşe şöyledi şöyle şöyle o. Neydi? Şöyle bir de Allâhü Teâlâ insanların hepsini bana karşı bana sahip çıktı. İlk emanah geldi. Bütün canım aldı beni korudu. Gerçekten azıcama hatimiz. Ee, Peygamber Allâhü Teâlâ yetim kaldı dünyadan. Diye Dünya yetim geldi. Anında yetim kaldı. Fakir büyüdü. Fakir büyüdü. Fakat rahmetel rahîm Elhamdülillah Hatice validemiz de o her şeyi değiştirmedi. Hatice validemiz bir an peygamberi kırmamış oturamış. Ona karşı çıkmış. Allah Teala çok razı oldu Hatice validem çok razı oldu. Bir gün Otururken Peygamber Haçal'ın Mekke Mükerreme'de Cebrahissalem geldi. Cebrahissalem peygamberimize Ya Muhammed Hatice'ye söyle Allah'a selam etti, gönderdi. Ve Ben'in selam söyledi Cebrahissalem. Ben'in selam söyle. Peygamber ki ya Hatice Bak bu da burada. Zaten göremiyordu ama gelini seziyordu. Bir baş baş şey hal oldu. Ya diyece, az yavaştan buraya geldi. Allah sana selam ediyor. Cevra sana selam ediyor. O Hatice valide anamız, o yüce kadın neye de <gülüyor> Allahu selam, selam hakdır. Yani Allah'a selam olsun demedi. Hakdır. Allah'a selam bakarlasın. Allahu selam Allah'ın kendisi selam. İsmi şerifi selam. Oldu. Konduva demez. Emin'e selam, ondan selam gelenlere ve alei gibre selam ve cemre selam olsun bu arada. Bir de bunun bir özelliği hatice validemiz peygamber ailesi maddelerinin kucağında ruhun meleği teslim tarifler. Peygamberin e kucağında ne demek? Peygamber'e yüzüne bakarak, peygamber müjde veriyor durmadan. Hadice'ye Bak, Hazreti Asiye geldi. Bak, Meryem geldi. Bak, Hazreti Sara geldi. Hep geldiler. Ölümün yanına, yanına geldiler. Hatice bak, cennete bak. Senin küsnün haslanıyorsan bak. Kulesini bekliyorlar. Peygamber kucağına. Hatice adamları böyle göre göre. Göre göre. Peygamberin kucağında en yüce dereceyle Mevla'ya kavuştu. Yine peygamberimiz bunu kendi eliyle Mekke'de toprağa verdi. Böyle mutlu bir kadın kendisi. Dört kadının ikisi bunlardı. Üçüncüsü Hazreti Fatıma Binti Muhammed. Peygamberin kızı Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma peygamberimizin en küçük kızı dört kuzuları peygamberimizin en kıymetli Fatıma. Hazır Fatıma ismi Fatimatü Zehra derdi buna. Fatimatü Zehra. Yüzü çok nurlu yüzü, parlak yüzü. Yani karşıdan gören yüzü anlar kendisini. Bunun için bu isim verilmişti. Fatimatü Zehra de isim vermişler kendisine. Hicri ikinci, ikinci yılda Medine'de Evlendi. 15 yaşındaydı. Hastali 21 yaşındaydı. Evlendiler. Nasıl evlendiler? Allah'ın ile evlendiler. Tabi Hazreti Fatma Validemiz Eylül çağına gelince herkesin gözü onun talip almak. Eylül e kavuşmak. Peygamber damat almak. Herkesin emeli bu. Sonra Hazreti Fatıma Validemizin de Özelini biliyorlar. ki Allah'a vakfeden, Allah'a yalan, hep talihlere geliyor. Peygamber şiraya buyuruyor. O onun işi bana ait değil. Allah'a ait onun işi yani Rabbim emi vereceğim ama vereceğim. Rabbim cevabı gönderdi. İkişi ikinci yılda evlendi, evlendi. evlendiler. Eğlendiler. <gülüyor> Eğlendiler. Hazreti Fatma anamız muhteremler sanki kabirde yaşıyordu. Öyle bir odası vardı. Eski bir hasır. Her taraf toprak. Üzerine giydiği elbisenin astı ne bilinmiyordu yamadan. O kadar yama. Acaba bu elbisenin astı hangisi acaba? Yamadan fark edilmiyordu. Öyle giyiniyordu. İstemiyor dünyayı. Öyle bir yapısı vardı. Peygamberimizin hastalandığı bir gün Peygamberimiz ziyaretine geldi babasına tabi. Her zaman tabii geliyor da babasına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hafifli rahatsızlıklı bir gün ziyaretine geldi. Peygamberimizin anında Hazır da var. başka da var hanımlarından. Peygamber işareti kendisine. Kızın Fatıma bana yaklaştı. Yaklaştı. Kızının kulağına özelliklerimiz şey Peygamber gizli söyledi. Hazreti Fatıma Validemiz ağlama başladı. Bu kendisini sesli ağlama başladı. Peygamber inşaat etti. Gel dedi. Yine geldi. Yine bir şey söyledi. Peygamber, bu Sonra Fatma Validemiz sevindi. Gülümseydü bu sefer. Peygamber kalktı gitti. Hayırsa Ayşe Validemiz, annemiz oluyor. Ya Fatıma ne olur? Bana bunun hikmetini söyler misin? Bak Resulullah, baban senin kulağın bir şey söyledi ağladın tekrar bir şey söyledi gülüyorsun Bunu söyler misin söyleyemem neden? E babam bunu gizli söyledi demek ki bu sır bu saklanması gerekiyor babam açıp bunu söyleyebilirdi babam sırını veremem dedi vermedi sırını ancak diye bir vefattan sonra verdi. Yine Ayşe Validemiz geliyor Fatıma. Bak benim senin üzerine hakkım var diyor. Ne hakkı var? Anılık hakkı analık hakkı var. Evi annesi oluyor Fatıma'sı. Bak benim senin üzerinde anılık hakkım var. Ne olur? Bu anılık hakkım için bana söyler misin o sırrını? Şimdi söylerim dedi artık. bana. Neydi baba önce sana? Ama bana şunu söyledi. Kızım, her sene Ramazan'da Cevhersem gelirdi. Kur'an-ı baştan başlar bir defa müzak ederdik. Cevhersem okur, teyye okuyor. okuyor. Anlamını, hikmetlerini konuşuyorlar. Şimdi bu Ramazan buyuruyor. İki defa okuduk Kur'an-ı Bu da kızım dedi, artık ecelin yakın. Ben gideceğim, Artık edeceğim. Ama kızım şöyle buyurdu, benim sadece öndeye gitmem daha iyiydi senin için bu yurda. Oradan sonra karşılamayam bu kendisine. Fatma hanemiz tabii hem babası hem Allah'ın Resulü her şeyi, her şeyi, hayatın can her şeyi dayanamadı tabii. Yavaş dedi ki, sizce başladı mı tam da kendisine? Sadece acıb tekrar çağırınca ikine şunu söylemiş. Kızım Fatıma arkamdan en önce sen baraka ulaşacaksın buyurmuş. Ona sevinmiş. Son kavuştum derten <gülüyor> <gülüyor> Yine Buhara'dan bir adış verten şöyle kısa bir eşe alacağım. Hatta anlayamadım alacağımı. Ezeleme çalışıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin o son hastalığında Peygamberimizin Ölümden bir gün önceydi. Yine Fatma annemiz babasının yanında. Bakıyor Hazreti Fatma babasına, peygamza bakıyor. Tabi ne de olsa artık bir ecel teri. Yani o emek kola değilmiş, kola değilmiş. Bakıyor babasına Hazreti Fatma annemiz. Babasına bir ecel terleri haberiyle. Hatta peygamberimize iki kat ağırlık verildi. Hastalık verildi peygamberimize. Ateş gibi verildi kendisi. Fatma üzüldü. Babasına bakıp da. Peygamber şöyle buyurdu ona. Leysaray bike Kerbün baden yevmi Kızım üzülme. Bu babanın son çektiği dünyadaki çilesi bu artı başka şey yok. Bitti benim bir ateşçimden Neden aldı cemaatimiz? Allah Teala'nın bir ismi de El Adli Adil, Adalet. adalet. Cennette öyle makamlar var ki Allah kulunu sevmiş, Allah kulun makamı almak istiyor. Ama adaleti burada gerekiyor. Ne yapıyor Mevlam? Kul ibatilere çıkamıyor. Orada Mevlam bir hasta yoktu. Bakın bir baş ağrısıdır, dış ağrısıdır, bebek arısıdır, bir şey bir şeydir. Veriyor, kula çıkıyor Bela Muhtemelen. Felemmam mâte Dara Peygamber arasası Erse'nin sabah üfadınca tabi yine patlamın yanında hatıfatıma şöyle bir ağlam başladı. Ya ebedah Ece ağabey Rabben de'ah Ey benim babacığım! Rabbin davet etti, çağırdı. Onu icap ettim, oraya gittin. Ya ebeda cehennet firdesi mevah! Ey benim babacığım! Firde cehennet senin mevahın makamını artıyor bundan sonra. Öyle buyurdu, ağlayarak söyledi. Sonra Hazreti Fatma Adem'inize peygamimizin haberi geldi. Hazreti Enes getirdi peygamber, peygamber, peygamber, vefat etti, salı, gecersen sonra, defnedildi. Okulda O kadar süredi, Neden? E tabi sahabeler, şaşırdı muhtemelen, şaşırdı sahabeler. Peygamberimizden, feyit alanlar, ruhsa feyit alanlar, peygamber yaşanmaz, öyle geldi onlar birdenbire. Peygamberin çıkmasıyla dünyadan, Tabi fiiz kesilir. Kesilir. Baktaki sahabeler bu ayar çekilmez. Bu sıkın çekilmez. Dünya karardı. Alem karardı Peygamber Peygamber'in kıyamıyorlar. Salı kezden sonra defanildi. Hazreti Fatıma bize haber verdi. Ona şöyle bildi kalit. Etabet en rüfus hüküm entahsü ale resülle etturabeh. Ya Enes, nasıl gönlünüz dayandı? Nasıl eliniz vardı? Resulü'nün topu atabildiğiniz onun üzerine dedi. Onlara sordu. Tabi şey, da ağladı, bir şey, onlarda ağladı, bir hafı Yani Gerçekten, Saber'in en büyük imtihanı bu oldu. Resulullah'a kara topa teslim etmek, etmek oldu derler. Yani çıldıracaklar. Şey. Çıldıracaklar. Resulü nasıl topa verecek, kara topa vereceklerden böyle. Tabi verdiler, koydular, bir tane atması gerekiyor. Şimdi atamıyorlar. Elleri var mı? Resulullah. Evet, Dertten. Tabi nefne ediliyor? Hasen haber veriyor. Ya Fatıma nefne yaptık? O zaman öyle buyurdu. Nasıl gönlünüz vardı? Nasıl eliniz vardı? Resulullah toprak atın üzerine buyurdu. Peygamberimizden 6 ay sonra kızı Fatıma'nın babasına kavuştuk denediler. Altı da yaşadı. İsmi Fatıma adı Zerra iken ismi Fatıma Betül oldu. Nedir Betül? Artık her şeyden çekilmiş. Kimse gözü garmıyor. Eşliğimle gözü garmıyor. Hayattan çekilmiş. Babasının peygamber aşkıyla yanıyor. Allah aşkıyla yanıyor. Yeme içmeyin kesildi. Uykusuzdan kesildi. Hep yibatı demişti. Allah de yanıyor yanıyor. Peygamber babasına kavuşmak istiyor. İlginç çoğu bile bakamıyor artık. Yani. Eli varmıyor. Mevcidun gibi oldu. O hale geldi. Babasını, peygamberimizi rüyastan gördü. Kızım Fatımam yarın akşam iftarı burada açarız. Ramazandı. Ramazandı. Ramazan başındaydı. Üçüncü. Güney artık gidecek. Kızım, yarın açtığım mühteri da açacağız buyurdu. Hepsi <gülüyor> sabah kalktı hafat mahallemiz. O gün biraz temizledi. Çukaran temizliği yıkadı. Üstüne baktı, baktı onların. onlara bir şarabı falan yaptı. kendisini daha güzel şeyini giydi. Ölen kişi adı cemaatimiz üzerinde öldüğü anda ne giysi varsa ne giysi varsa onun da orada kabirde öyle görünüyor, göre, göre göre. öyle görünüyorlar. O da onun için evinde zaten en şu iki tane bir şeyi vardı. En istiyor olanını yıkandı, onu giydi. Akşam üzere Has eve geldi. Baktı, Fatıma anne bu hal? Ben burada değişikliği görüyorum. Ya Ali, babam beni çağırdı. Bu akşam babamına gideceğim iş abi, bu akşam. Bağım ben orada baktı <Gülüyor> ve Hazreti Ela, Helena tabrarda, işte yarımız her hakime atıyordu Helenaştı bunlar. Hastalar şeydi bak az cemaatiniz fatihlerimiz, ya Ali. Ben öldüğüm zaman beni sen yıkabilir bak, beni sen yıkadı dedi. Kadınların bile eli bana değmesin haya dermiyordu. O kadar haya. Neden haya imandan yapıyorlar? Haya imandan yapar Kadınların beli bana değmesin, Kadınlar bile benim bedenimi görmesin der. Benim teşen gözün Ali, beni sen yıkacaksın. Kabul etmişsin, idi buyurdu. Hastalı kadın hemen o ok gece ama Ramazan üçüncü günü Salı, gerisini o zaman da Salı günüdi. Bavraya kavuştu. Onlar, tabii göre göre Allah aşkıyla, tabi onlar bilemiyoruz ana makamlar O başka bir arınlarlar tabi. Hem azıları gece ama gece, sabah beklemedi bence. Hem kabuk olmasın, halbine görmesin der dedi bence. Hemen gece altını kendini yıkadı, kefan dedi. Çok bir kişi, hemen canımızı kollar götürüp Peygamber'in kucağına verdiler. ortaya. Medara kazıyorlar. Tam indirecekler. Peygamberimiz in elini orada görüyorlar Peygamber'in Peygamberimiz de. Kuzey aldı. Kendisini aldı. Şimdi üç kadından üçüncü sadı fatva ademizdi. Dördüncü de Hazreti Asiye. Şirav'ın anımı. Şirav'ın başkanı vardı. Başkanı ama Şirav vardı. Ama bu Hazreti Asiye çok güzelmiş ama. Genç, güzel, akıllı her şeyiyle örnek bir hanımmış. bir kişiymiş. Firavun Ecebun'u izleyen vermiş Firavun'da. Her zaman tahtına bunu alırmış. Hep berabermiştir. Musa Hristal'ı biliyorsunuz doğduğu zaman öldürülmesi gerekiyor Firavun'un emriyle. Topluna gelmeyeceğim o zaman olması için. Özetlemem gerekiyor. <gülüyor> Annesi, haz Musa'nın annesi Allah'tan gelip ilham ile, vahiy ile bir sandık yaptırdı. Haz-ı Musa Aleyhisselam'ın koydu. Nini bıraktı. Ya Rabbi, sana emanet Ya Rabbi. Buyurdu. Ve sabaha karşı da güneş doğmadan alacak aralıklar o yüzden yukarı kaçmış. Can sıkılmış firavunda. İşte sıkıntı gelmiş. Yuk'u tutmuyor. Asiye asiye. Ben çok sıkıyorum bu gece. Biraz bahşeye çıkalım çıkan bahçeye bahşeye. karanlık, karanlık. İşte sağa sola bakıyorlar. Baklar nilerin üzerinden cisim geliyor. Büyük cisim geliyor. Batacık'a geliyor. Dikkatini çekti şimdi bu. Bu ne acaba? Acaba balık mı? Yok balığa benzemiyor. İnsan mı? Mal mı? Neyiniz derken? Bunlar şimdi müşteraklaştı bunlaştığı. Dedi ki Hazreti Asiye, hanıma Firavun'a cansa benim olsun mu dedi. E olsun senin olsun. Tabi sağacağın gelmez o adam. Sandık gele gele ona bulduk. Kıya vurdu sandık. Baktılar, işte küçük bir yavru. Küçük parmağın ağzını almış, emiyor. Su çıkıyordu ama. Sıdım yaşıyordu. Firavun'u öldüreceğim dedi. Asiye hanımız önüne geçti. Bak bana, bana söz vermeye dedi. Aldı Kuşan'a onu sevdi. Sonra cemaatimiz Musa Arsalan biliyorsunuz Firavun sayında büyüdü filan. Medine gitti. Dönüşte ona peygamberlik verildi. Hatır Musa Aleyhisselam şimdi dönüşünden Musa'ya tekrar gelirken peygamberlik verildi. Ona bir emir verdi. Git ya Musa Firavun'u iman dağıt eyle. Musa Aleyhisselam geldi. Şerauna beni Rabbim sana gönderdi. Allah bana peygamberlik verdi. Se Allah'a iman davet ediyorum. Tek elle bir mucizen, bir delilin var mı peygamberim? Diyorsun, kafanı atıyorsun bunu. Eli yanmıştı piyon sayına bir ateşle bir gün iyi eli olmamıştı. Elini çıkardı bak. Dur olmuş eli. Başka delilin var mı dedi? Eli asa deneken, yani. kuru bir sopa denek vardı. Onu gelen bırakınca Ejderha oldu. Büyük yılan, ejderha oldu. Başlası o koşmaya. Tabii koşan kaçan, koşan koşanı. İşte o zaman asiye imana geldi. İmana geldi zaman. Hak peygamber diye imanı baştan gizledi. Ondan sonra artık imanı gizleyemedi. Tabii namaz harfine yakalandı. Bakın az cemaatimiz. Yani bu küfür ehli, inkarcılar, gerçekten çok acımasız oluyor bunlar. Firavun hanımı asi o kadar aşırı sevdiği halde çok şu an tanıştı halde yanından ayırmadığı halde imana gelince bunu kabullenemedi bakımınız için. Hoşgörü buraya girmedi. <gülüyor> ya, girmedi bu Hanına baskı yaptı. her Peş yaptı. dönmeye. Dönmeyince o zaman Firavun'un bir işkence yaptığı yer vardı. Şehrin dışında. Dört tane direk diktirmişti. Orası işkence yeriydi. Hanım oraya gönderdi. Bunu da oraya bağlayalım bakalım. Dönüşe getirir. Götürür Asya Valdemiz'e bakmaz cemaatimiz. Havada. İki el iki lira bağlandı. Sırt üstü. Yani karnı yukarıda. İki el iki lira bağlandı. İki 2 iki lira bağlandı. Boşta kaldı. Tabi beni eklenmeye çatırlama başladı. Acıyor askerler. Ne olur yenge? Firavun dediğini yapıver. Tabi yapamıyor. Öyle makama gelmiş ki bakınız dört kadının arasına girebilmiş. Öyle yüksek evliya makamına, ön makama erişmiş. Nereden nereye geliyor? Geliyor. Yine imana gelmeyince Firavun imana dönmeyince Firavun büyük kayayı Koyun üstüne dedi. Yani küyü bassın, ekran patlasın, ayrılsın herhalde. Onlara kayaya koyarlarken, gözden perde kaldırdı Asya validemizin, cennetteki yerini, köşünü gördü. Köşkünü gördü. Oraya bakarken azlar ruhunu aldı, belaya kavuştu. İşte bu dört kadın adı cemaatimiz en hayırlı kadınlar dünyada. <gülüyor> Yedinci atışçılık üsüymiş inşallah. Buraya şimdi madedleri, şimdi özetlemeye çalışacağım bunlara biraz öbelerine fazla kaçtım. Cenet ehli kadınların en ülüları, siddatu nis el cenneti. Erbaun yine bunlarla ilgili. Yani cennette kadınların en üstünleri yine dört kişi bunlar. Meryem'i ve Fatıma ve Hatice ve Asiye. bunlar buyuruyor. Şimdi yeni bir ı Şerif 8. yadış Cemaatimiz hazret Fatma annemizi ilgili. Bülü Aleyhisselam Hazretleri İzhakane Yevmilik Kıyameti. Kıyamet günü. Mahşerde hesap gökten sonra. Nâdâ münâdin mîmrâil hücûb. Perde arkasından görülmeden geri bir sesle ve bağıracak. İda edecek. Bağıracak. Bir melek idade edecek ama görülmeyecek. Ya ehl cem'i Ey mahşer halkı Eyli mahşer Gaudu efsar hüküm Gözünüzü kapayınız An Fatıma'ta binti Muhammed Hatta temurreh Ey maşallah gözün kapayınız. Hazır Muhammed'in kızı Fatıma ki cennete gidecek. Hayal ediyor. Ona bakmayın buraya. Cennete gidecek. Dokunan alışverif adı cemaatimiz. Bu da cennet kadınlarının bakın, özelliğinden kısa bir şey alınmadan inşallah. Le cenneti. Eğer cennet kadınlarından bir kadın eşrekat ile erdi. Dünya bir baksa imkan olsa da dünya bir baksa ışığın nurunu dünya aşketirse. Le meleetil erdi minrih O kadının bakışına beraber yeryüzünü misk kokusu alır. Misk sonra kevap misk, bu misk yeğinin karına çıkan bir salgı muhteremler. Böyle kara olur. Esnafın yazı yazarlardı. En doğal koku budur. Bugün parfüm değil kullanılıyor. Kullanılıyor bu. Fakat çok veril kokudur bu. Demek ki ehlciyen kadınlanan bir kadın dünyaya bir nazar else dünyaya baksa bunu dünya ehliye görebilse kendisini o anda bütün dünyayı misk kokusu saracak ve el-sebe tabe şemsi kameri ve güneşin ayın içi gidecek o kadının nurunda yani güneşse güneş mum gibi kalacak kadın nuru yanında ta güneşse ayın nuru öyle gidecek onca şey geldi inşallah sultanım bu son i şerifimizi bugün <gülüyor> bu adı şerifte Günümüzle ilgili ama acı bir şey. Bürü'l-alâris-sâdâteri leyt yenel enâsiz zamânün bu insanlar üzerine ileride öyle bir zaman gelecek ki ileride levkâ hacrül mines semâi ile erdi. Gökten bir taş yere düşse, mâ levkâ illâ âlem Bakın Gökten bir atsaldan melekler üzerinden bir gök taşı gelse, yere düşse o taş yere yere düşmeyecek. mutlaka bir kötü kadını hesabı Kötü kadına düşecek. Yani Allah korusuna kötü kadınlar, ağırsızlı kadınlar, faizce kadınlar o kadar çoğulacak ki bunu ağır zamanda fuhuş çok aşırı gidecek. Hala kalkacak o termine kalkacak. Bakın gökten taş düşse taşya düşmeyecek bir kötü kadın şey cemaatimiz. Yani bu huşun çoğalması cemaatimiz Allah korusun insandan son anlamına geliyor. Rabbim korusun inşallah. Diller Fatiha.